Müzekkin Nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül EŞREF OĞLU Rumi Hazretleri. Uyku. Ey aziz kardeş, çok uyumak iyi bir şey değildir. Zira gece abdest alıp iki rekat namaz kılmak dünyadan ve dünyaya sahip olmaktan çok daha kıymetlidir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gece yarısı kalkıp iki rekat namaz kılmak, dünyadan ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır buyurur. Ki bu sultanın sallallahu aleyhi ve sellem, ayakları, geceleri kıyamda durmaktan şişerdi. Kendisini onun ümmetinden gören ona uymalıdır. Ümmetindeniz deriz ama ne sözümüzle ne de işimizle ona uyarız. İki cihanın iftiharı sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri sabaha kadar ayakta kalıp ibadet etmekten mübarek ayakları şişer. Bizimse çok yatıp uyumaktan göz kapaklarımız şişiyor.'' Kalın döşeklerde yatmamıza rağmen, Yanlarımız ağrıyor diye şikayetleniriz. Onun karnı, Açlıktan arkasına yapışır, Karnına taş bağlardı. Bizimse, Çok yemekten, Karnımız tıka basa dolar, Öküz gibi şişer, Nefes alıp vermekte zorlanırız. Uyuyamaz, Yediklerimizi sindirmek için, Turşu gibi şeyler isteriz. Midemiz, Hazımsızlık sorunu yaşar. Bu şikayetle doktora gideriz. Yediğimizi hazmetmekte zorlanıyoruz der. Hekimlerden çare dileniriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep fakirlerle oturup kalkar, çoğunlukla onlarla sohbet ederdi. Fakirlerle oturup sohbet etmek şöyle dursun, isimlerini dahi anmaktan utanırız. Durum böyle olduğuna göre, bize düşen bu derdimize çare aramaktır. Yoksa Hak Teâlâ'nın huzuruna bu halimizle çıkarız. Kapkara cehaleti ve kendimizi bilmezliği bırakıp Allah dostlarının kapısına varalım. Bu kapıların eşiğinde geçici heveslerden uzaklaşalım.